Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldırıay Karaki. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Soğuk ama güneşli bir gün. Güneşin yüzünü göstermesi güzel oldu. Evet. Ee, bir anonsla başlayacağız. 14 Şubat'la ilgili ama korkmayın sevgililer günüyle ilgili değil. Ee, 14 Şubat gününde bir tür alternatif etkinlik e, düzenliyoruz. E, hikayesi de şöyle. Bizim takipçilerimizden, okurlarımızdan Selcan Çakar Şahin e, bize bir e, ...link gönderdi. E, kendi blogundan işte bir yazının linki. E, meğer dünyanın bir yeri, bazı yerlerinde insanlar 14 Şubat gününü... E, ...kitap değiş tokuş günü olarak kutluyorlarmış. Ama kitap değiş tokuş derken tabii çok kapsamlı bir şey yapıyor onlar. E, kitap verme günü daha doğrusu Hı -hı. o. E, oradan yola çıkarak biz de acaba ne yapabiliriz diye düşündük. Ve 14 Şubat'ı e, kitap değiş tokuş günü olarak... Değerlendirmeye karar verdik kendi aramızda ee, hemen minik bir organizasyona giriştik ama ee, sonradan e, bayağı yayıldı bir anda işte evet hemen o e, minik hareket güzel bir ses getirdi e, şöyle bir program var şimdilik biraz daha gelişeceğini umduğumuz için şimdilik diyoruz e, işte 14 Şubat günü. Ee, biz Banu ile ben e, İyi Cüceler Çocuk Kitapçısı'nda olacağız e, Caddebostan'da e, ve orada e, kitap severlerle buluşacağız. Kitap değiş tokuş edeceğiz. E, bu arada aynı etkinlik Düşevi'nde e, İstanbul'da tekrarlanıyor olacak. E, Koza e, Çocuk Kitaplığı'ndan ve Tırtıl Kids'ten henüz haber almadık ama belki onlar da katılırlar. E, ve belki başka alternatif etkinlikler de olur. Onu e, İstanbul için şimdilik bilemiyoruz. Bunun dışında İzmir'de bir organizasyon var. Bir de Datça'da bir organizasyon var. Bu kitap değiş tokuş günü için. Bunun dışında da insanlar kim her nerede bulunuyorlarsa bulunsunlar. Ankara'dan da bir ses gelmişti. Burada niye yapmıyoruz evet, diye. Ama orada orada bir, bir organizasyona girişmiş olabilirler. Ee, onun henüz haberi gelmedi en azından. Ee, şöyle işleyecek bu e, etkinlik. Nasıl olacak da hep beraber kutlayacağız diye de düşündük bunu. Bu kadar ayrı yerdeyken. Ee, bu etkinliği gerçekleştirenler. Yani iki kişi bir araya gelip kitap değiş tokuş ediyorlarsa etkinlik gerçekleşmiş oluyor. Bir de fotoğraf çekecekler ee, ve bu fotoğrafı birdolapkitap.gmail.com adresine gönderecekler bize. Biz de bundan güzel bir fotoğraf albümü hazırlayacağız ve o fotoğraf albümünü e, Bir Dolap Kitap'ta yayınlayacağız. E, bu şekilde etkinliği bir arada Bir de küçük bir etiket olacağız. gibi bir şey isterlerse Hı -hı. bastırabilirler. Bu kitabı işte şu şu kişi şu şu kişiye verdi Evet diye. bunu da e, Gö e, Gökay Cesur tasarladı bizim için rica ettik yaptı. E, <gülüyor> Birdolapkitap.com'da da bulabilirsiniz bunu. Evet. Bir Dolap kitabın Facebook sayfasında da bulabilirsiniz. İndirip kitapları değiş tokuş ederken onu da kullanırsanız fotoğrafla beraber çok güzel olur. Evet bakalım kaç kişi değiş tokuş yapacak? <gülüyor> evet, bakalım ben de merakla bekliyorum. Ee, kitaplara geçelim. Tamam. Çocuklar için bir sanat kitabı var benim önümde. Keşfedin Sanat İş, kültür, iş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı kitap. Ee, yazanı Rosie Dickens e, resimleyen... George's Overwater, Nicola Butler'da tasarlamış e, Çevrende Sevgi Atlıhan e, kitabı. E, kitabın önemli bir özelliği elliden fazla açılan penceresinin olması. Tam çocukların sevdiği şey. Benim de çok sevdiğim bir şey. Çok eğlenceli, çok keyifli bir şey. Altında ne var diye e, merak etmek, hani o, o merakı yaşamak ve gidermek o merakı çok keyifli. Keşfedin sanat e, ilkokul düzeyi çocuklar için. Bir kitap hatta yayın 9-15 yaş diye önermiş biz onu 9 artı diye Genel uzatmaktan evet genellemekten yanayız ee, kitabın hemen başında ilk sayfasında diyelim <gülüyor> sanatı keşfetmek diye bir e, başlık var ve burada sanat eserinin çok farklı biçimlerde ve boyutlarda olabileceğinden. <gülüyor> Senin niye güldüğünü biliyorum çünkü... Çünkü orada Mona Lisa sana bakıyor. Evet yani ne zaman elimizi bir sanat kitabına atsak... ...ya kapağında ya ilksa bir yerinde mutlaka Mona Lisa çıkıyor karşımıza. Kaçamazsın. Ya anlamıyorum bu Mona Lisa nedir yani. <gülüyor> Hakikaten eğer Mona Lisa bugün yaşıyor olsaydı... ...sosyal medyanın divası olurdu herhalde. yani Nedir bu popülerlik anlamıyorum. Hani nedenini de anlamıyorum yani. Neyse. Ee, işte bu ilk sayfada... E... <gülüyor> Bozuldu. Farkındayım, farkındayım. Ee, sanat eserinin e, birçok biçimi olabileceğini, sanat eserine neden olan birçok fikir olabileceğinden bahsediyor. İşte yağlı boya tablolardan da bahsediyor, yerleştirmeden de bahsediyor. Aynı zamanda şurada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir cümle var. Bazı sanatçılar için sanat bir şey yap, bir şeyler yapmakla ilişkili değildir. Sanat fikirlerle ilişkilidir. Hatta eğer yeni bir fikirse eski bir tekerliği bir tabureye, tabureye sabitlemek bile sanat olabilir. Yani bunu çok önemli bir e, ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat deyince sanat eseri deyince genelde aklımıza yağlı boya tablolar, mermer heykeller, işte böyle süslü e, binalar vesaireler geliyor. Ya da işte tiyatro, müzik vesaire geliyor. Bu plastik sanatlardan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bu, bu cümle önemli çünkü... E, Asıl önünü açan e, sanat etkinliğinin, e, sanat eyleminin asıl önünü açan fikrim bu olduğunu düşünüyorum. Ki bu da e, işte buraya bisiklet tekeri sabitlemekle zaten e, kendini yeterince iyi ifade ediyor. E, burada da işte bir takım açılan şeyler, Mona Lisa'da açılıyor işte. Yakından bakıyoruz, ağlıyormuş, gülüyormuş bir şeyler oluyor. Ondan sonra e, diğer e, sayfalara geçtiğimiz zaman da sanat eseri başlığıyla karşılaşıyoruz hemen. Evet. İşte burada şimdi benim takıldığım bir cümle var. Bu da yine genel görüşlerden bir tanesi. Sanat kolay bir şey değildir diyor. Tamam hani bu kolay olmayabilir ee, ama zor olmak zorunda da değildir bana göre. Ee, hem yetenek hem de çok çalışma gerektirir. İşte bu yetenek sözcüğüyle ilgili benim bir sıkıntım var. Bir anda önünü kesiyor var. değil mi? Evet yani yeteneksiz olmak... Yetenekli olmak bu kavramların çok açık net şeyler olduğunu düşünmüyorum. E, yeteneğin ne olduğuna dair yeterince fikrimiz var mı? Yani yetenek diye bir şey var mı tabii benim temel sorum o. E, yoksa eylem diye bir şey mi var? Yani bir şeyi yapmak isteyip de onu ortaya koymak için çaba harcarken kimi estetik değerleri katmak acaba sanat eseri için yeterli olmuyor mu? Biraz abartmıyor muyuz bu sanat işine gibi yerlere gidiyor. Yani yetenekle sanki sanatı biraz gereğinden fazla yüceltiyoruz ve bir takım insan yani yapabilecekken eee yapmaması eziyoruz bazen sanatı. Geçince böyle bir cümle bir yanda yani çocuklar çünkü çok çabuk pes edebiliyorlar bazen. Ya evet yani. En ufak bir sözden etkilenip. Ve bütün ömürlerini bundan evet. uzak durarak geçirmeyi tercih edebilirler. Doğru yani böyle bir riski de var. Dolayısıyla hani bu cümleye bir ünlem koyuyorum ben kendi adıma. Bu sayfada sanat eseri dediğimiz sayfada işte örneğin bu ressamların renk yapmak için. ...nasıl uğraşlara girdiğini buradaki minik pencerelerde görüyorsunuz. İşte kurşun beyazını nasıl yapmışlar... ...deniz mavisini, koyu sarı nasıl yapmış. ...şimdi bugün tabii tüp alıyoruz, sıkıyoruz... <gülüyor> ...boya yani hani ama öyle değilmiş. Bunun yanında... E, ...işte re, resmi... E, ...örneğin burada bir e, Van Gogh'un zambakları var... ...işte nasıl yaptığını görmek için pencereyi açınız diyor. Pencereyi açtığınız zaman önce... E, ...bir tuval nasıl hazırlanıyor... ...yani işte... E, Tahta çerçevenin üzerine tuval bezini nasıl geriyoruz? Ee, ondan sonra işte onu nasıl bir katmanla kaplıyoruz? O alttaki e, şeyi, etkiyi yaratmak için e, nasıl bir katman oluşturuyoruz? Üstüne boya nasıl sürülüyor fırçayla? Van Gogh daha doğrusu nasıl yapmış? Bu pencereden bunları görebiliyoruz. Ve çok yakın e, çekim bir tablodan. Büyüteç tutmuşlar. tutmuşlar. Çok yakından bakıp o fırça izlerini <gülüyor> Tabi dokusunu anlayamıyoruz buradan ama fırça izlerini görebiliyoruz. Önemli bir sayfa hemen bu sayfanın içinde başka sanat eserlerine dair de başka tekniklere dair de bilgi var. Örneğin burada bronz heykel nasıl yapılır diye bu bal mumundan işte hazırlanıp işte kille kaplanıp onun pişirilmesi ondan sonra kaybolan bal mumunun yerine bronzun dökülmesi vesaire. Gerçi burada çekirdekten bahsetmemiş ama olsun fikir veriyor. Ayrıca işte ahşap baskı nasıl yapılır burada da bir Japon resmi Japon resmi görüyoruz Katsushika Hokusai'den Kızıl Fuji resmini görüyoruz ki çok etkileyici resimlerden birisi ahşap baskı tekniğini de burada öğretiyor öğretmiyor gösteriyor ardından renkli fikirler diye bir sayfa geliyor burada renk meselesine giriyor yani aslında sanatın bir takım işte nedir temel kavramlarına temel sanat tekniklerine. parçalarına ayırmış sanki tek tek her evet. parçasını inceliyor gibi. Yani bir sanat eserine bakarken hangi değerlerin nasıl işlendiğini anlamamızı sağlayacak bir zemin hazırlıyor yani bu bilgiler işte renkli fikirlerde mesela bir renk çarkı var işte karşıt renkleri görebiliyoruz işte alt hemen orada bir pencere var açıyoruz kırmızın içine bir yeşil yerleştirilmiş mesela böylece o karşıt renklerin bir arada kullanıldığında nasıl bir etki ortaya çıktığını görebiliyoruz ya da işte bir fotoğraf var bu daha doğrusu bir e, sahil resmi var sahil resmini kaldırınca aynı sahilin bir de fotoğrafı var o fotoğrafla bu sahil resmi arasındaki çünkü çok e, nasıl denir farklı bir ifadesi var resmin fotoğraf hı hı. düz bir fotoğraf e, o farkı görmek çok etkili e, işte mavi renk yani renkle ifadenin nasıl oluşturulduğunu gösteren bir başka pencere var e, burada bu Klein mavisi meselesine hı, de değiniliyor evet. e, renkle ilgili temel bilgileri veriyor dolayısıyla bu sayfada. Ee, peşinden de hareketli kompozisyonlar diye bir sayfa var bu op art e, e, örnekleri de var burada işte fütüristlerden de bir örnek var bir de burada ilginç bir e, örnek var bu bir pencere değil yine hareketli bir parçası Hı -hı. kitabın bir çark var bu zaten e, yapılmış bir resim bir e, işte e, Damien Hirst tarafından yapılmış bir resim bu e, çarkın üzerinde dönen bir tuval var o tuvalin üzerine boya sıçratıyor e, sanatçı Hı -hı. ve o boya işte o tuvalin dönme hızıyla işte artık merkez kaç kuvveti mi deniyor ne deniyorsa bunlara fizik kuralları çalışıyor ve e, izler bırakıyor boya e, tabi bu da çok dramatik bir sonuç veriyor aslında o çarkı elimizle çevirebiliyoruz hı hı. o e, resmin bulunduğu şeyi böylece o Renkler renk etkilerinin değişiyor. nasıl karıştığını birbirine vesaire görebiliyoruz burada ayrıca bir işte o part e, eseri var. Bakınca insan hakikaten gözlerini alan evet, bir eser. Evet gibi. E, onun da altında bir pencere var. Daha yakından görmemizi sağlıyor. Böylece o etkinin nasıl yaratıldığını kavrayabiliyoruz. Heykelde de bu hareketli heykellere de bir örnek var burada. E, o, işte, e, hareketli parçaları var. Yine ona e, bakabiliyoruz. E, bunun ardından bir de parlak ışıklar diye bir e, sayfamız var. Bu sayfada da ışık etkisi üzerinde duruluyor. Işığın nasıl oldu? işte Monet'den de örnek var. Ee, işte Wright'den de örnek var. Ee, hatta Neon kullanarak sanat eserlerinin nasıl üretildiği var. Tabi da var burada. 35 milyon noktayla yaptığı o <gülüyor> resim. Ünlü e, evet ünlü resmi. La Grande Yat Adası'nda bir pazar günü öğleden sonra e, adlı resmi. 35 milyon nokta koyarak yaptığı bir resim olduğu için bu baya e, dikkat çekici. gösteriyor değil mi? Evet Hemen pencereyi kaldırınca yakın planda resmi görebiliyoruz, noktaları e, görebiliyoruz, saymaya kalkmayın. E, sonra da e, ikonografiyle ilgili bir sayfa var, gizli anlamlar diye bir ikonografi hı hı. E, sayfası ol, hazırlanmış. Burada yine açılır pencere mesela bir triptik var, o triptiği açınca işte altından bir... E, resim çıkıyor. Yani orijinal e, bir sunak resmi bu. E, o orijinaline benzer bir şekilde yapılmış. İşte e, kanatları açıyoruz. Triptin kanatlarını. Altından işte başka bir resim çıkıyor. Onun da altında bir pencere hazırlanmış. O pencerede de bu resimdeki semboller çok genel değinilmiş tabi ama hani hangisi ne anlama geliyor? E, onlardan bahsedilmiş. Daha çok Hristiyan ikonografisi yani Hristiyan Lıkla ilgili bir ikonografi hı hı. var e, sayfanın genelinde ama sadece o yok. Burada örneğin bir e, Hint minyatüründe de e, ikonografik açıklamalar var. Nasıl olduğunu görebiliyoruz. Bu önemli. E, işte bunun yanında e, özgürlük anıtını da e, hı hı. koymuşlar. Bu da önemli bir sembol. Yani bu herhalde yaşadığımız bu çağın en önemli sembollerinden birisi olduğu için bunun yer alması da çok önemli bence evet, ikonografi içerisinde. Şey. Evet. Yani göz ardı edilmeyecek bir şey. Artık son sayfaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi kitap aslında çok kısa ama çok dolu. Ama yani o pencereleri açıp kapatırken çok uzun tabii, çok geçiriyorsun. Ayrıntılar çok burada fazla. Burada bütün pencerelerden bahsetmedik tabii. Yani çok genel değinmeye çalışıyoruz hızlı hızlı. En son sayfada da sanat dedektifleri diye bir bölüm var. Bu sanat dedektifleri bölümünde işte bir resmin nasıl incelendiğine dair e, bah, e, bir sayfa hazırlanmış. Örneğin e, bir tablonun gerçek olup olmadığını yani sanatçının elinden e, çıkıp çıkmadığını düşün. İşte 300 yıl geçmiş sanatçı e, bu resmi yapalı. O sanatçının mı değil mi? Bunu nasıl ispatlarız diye araştırır araştırınca e, işte resmin Nasıl incelendiğini, onun nasıl ispatlandığını gösteriyor. İşte mikroskopla boya pigmentlerine nasıl bakıldığını ki bu da bir başka ispat yöntemi. Çünkü e, ressamların özellikle eski dönemde hazır boya kullanmayan ressamların kendi boyalarını hazırladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla e, kendi tablolarındaki genel malzemeyi tespit ettiğimizde resmin onun en azından atölyesinden çıktığını evet. söylemek mümkün olabiliyor. E, bir de tabii üzerine yeniden resim yapılmış Tuvaller var Alt, alttaki resmi nasıl görüyoruz e, nasıl oluyor da altındaki resmin ne olduğunu anlayabiliyoruz onları anlatan kısa bilgilerle ama bu kadar çok şeyi anlatan e, bir sayfa peşinden de en son sayfa artık zaten arka kapağın içi e, sanat kelimeleri yer alıyor küçük bir sözlük var burada. İşte ana renkler, ara renkler, baskı, işte dışa vurunculuk, gerçek üstücülük, sanat akımı, sıcak renkler birçok şey var. Tempera da var örneğin böyle bir evet. terminoloji de veriyor. Ve internetle, internet bağlantısı da veriyor bakılabilir bir sayfa diye. Ve kitap burada bitiyor. Bu kitapta benim hoşuma giden şey kronolojik bir bilgi sunulmuyor olması. Evet. Yani aynı anda bir Rönesans resmini de 20. yüzyıl eserinde aynı anda görüyorsun ikisini belli bir ana başlık altında aynı anda bakış açısı Evet ortak noktalarından bakabiliyoruz böylece. Yani çeşitli, aynı anda birçok görsel farklı farklı görsel e, imgeyi orada görebiliyoruz. E, bu çocukların hani zihnini açacak bir şey gibi geliyor. E, kesinlikle bana. öyle aynı zamanda o açılır kapanır pencerelerle desteklenmesi zaten bütün bu anlatımın ve o e, bilgilerin. Nasıl diyelim çok dozunda çok güzel bir ayarı var. Evet, ne fazla ne az bir sürü şey öğretiyor ama hiçbir şeye zorlamıyor. Bu anlamda çok etkileyici bir kitap. Bu kitabın işte yani burada 9-15 yaş diye öneriliyor ama işte bu yaş sınırlaması. Yani eğer çocuğunuzu tanırsınız eğer yatkınsa eğer zaten ilgilendiği bir konuysa. Niye 7 yaş çocuğu da bu kitaba bakmasın evet, tabii yani. Evet yani sadece resimlerine bakarak elinde... Bu kitapla vakit geçirebilirler. Geçirebilir, tabii. Ya da bilgiye, alıp işte, ha, birlikte değil. konuşursunuz. Kendi başına okumak zorunda değil. Okuma yazmayı bilmese bile oturup başına bir sürü şey yapılabilir bu kitaplarla. Zaten bu Keşfedin dizisi İş Bankası'nın. işte matematik de var bu Keşfedin dizisinin evet, daha içinde. Daha önce e, Geri Dönüşüm kitabı hakkında geri da konuşmuştuk. Geri Dönüşüm kitabını evet yine bu programda ele almıştık. Dinozorlar da var Keşfedin dizisinde. Hepsi aynı mantıkla aynı yaklaşımla hazırlanmış kitaplar. Aynı tasarımla hazırlanmış kitaplar. E, oldukça etkileyici bir dizi. Ee, Keşfedin Sanatta bizim özellikle ilgimizi çeken bir kitap. O yüzden e, yer verdik ama diğer kitaplara da bakmanızı öneririz dizinin diğer kitaplarına da. Ee, şimdi bir müzik aramız olacak. Bir şarkı çalacağız. Ee, ve şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimizi Keşfedin Sanat kitabını İş Bankası Kültür Yayınlarından armağan edeceğiz. Ee, bunun için önce şarkının anonsunu sonra telefon numarasını evet, alalım. Evet. Ratatu filminden bir şarkı dinleyeceğiz az sonra. Telefonlarla ilgili de küçük bir hatırlatma yapayım. E, telefon arıyoruz ama telefon açılmıyor diyen. Yani çalıyor, çalıyor ama açılmıyor. açılmıyor diyen dinleyicilerimiz oluyormuş. E, telefon santrale bağlı olduğu için aramalar birçok bir farklı hatta yönlendiriliyor ve içlerinden bir tanesiyle konuşuluyor oluyor o sırada. E, yani açılmıyor değil. Evet ama sizin aradığınız yani sizin yönlendirildiğiniz numara açılmıyor o esnada yapabileceğimiz bir şey yok. Evet e, numaramızı da söyleyelim 0212 343 4040. Evet şimdi şarkımız geliyor. <Gülüyor> Eşved'in sanat kitabını İş Bankası Kültür Yayınları'ndan dinleyicilerimizden Sevda Türk Doğan'a göndereceğiz. Kendisiyle yayından sonra iletişim kuracağız. E, elimde bir fantastik dizi var çocuklar için yazılmış. Evet, birkaç gündür sürekli onunla haşır neşirsin. Evet e, bir süredir bunları okuyordum. Hala da okuyorum 5. ciltteyim. E, hmm. Ama dayanamadım birazcık hakkında konuşayım dedim. Aldım <gülüyor> geldim bugün. E, Elyon ülkesi ana başlığı altında toplanmış bir dizi bu. Yazarı Patrick Carman İtaki yayınları tarafından yayınlandı. Dizinin ilk üç kitabı Ayça Sabuncuoğlu son iki kitabı Evrim Öncül tarafından çevrilmiş. Hemen isimlerini de okuyayım. Karanlık Tepeler Hattı ilk kitap. Dikenli Vadin Ötesinde 10. Kent Sisin İçine Doğru ve Yıldız Kaşifi diye devam ediyor. Ee, dizi kitaplarda beni en çok tedirgin eden şey okursun okursun okursun sonuna gelince yarıda kalır böyle en heyecanlı <gülüyor> yerinde bir sonraki cilt yani şanslıysan bir sonraki cilt elinin altındadır onu da okursun okursun sonraki cilde kadar böyle bir sabırsızlık yaşarsın ee, hatta çevrilmemişse daha böyle dört dönersin ne zaman ya çevrilecek işte. <gülüyor> diye neyse ki bunlar da öyle olmadı ee, bunlarda beş kitap var ama ilk üç kitap e, bir üçleme gibi tasarlanmış Üçüncü kitabın sonunda üç cilttir anlatılan hikaye bir sona ulaşıyor. Hı hı. Noktalanıyor ve ondan sonra devamını okumasan da olur. E sonraki Öyle. iki cilt? Sonraki iki cilt yine kitabın kahraman Alexa diye bir kız zaten. Alexa'nın başından geçen şeyleri anlatmaya devam ediyor ama dördüncü cilt daha sonradan yazılmış. Sadece böyle bir araya alınmış ara bölüm gibi düşünebiliriz. Dördüncü cilt olarak yayınlanmış ama... Sisin içine doğru. Ee, or... Yani ilk üç kitapta anlatılan olayların arasında bir şey mi yaşanıyor? Ee, onların daha öncesine Aha, gidiyor. Öncesine gidiyor. Ee, aslında şey üçüncü kitaptan sonra Alexa'nın işte bir yıl sonrasında işte yapis diye bir arkadaşı var, en yakın arkadaşı. Ee, o ve bir kahraman daha kitabın kahramanlarından biri ee, bir gemi yolculuğuna çıkıyorlar. Orada geçiyor hikaye. Ee, sadece gemi yolculuğundaki işte Roland diye yine bir ana karakterlerden biri var ee, Onlara diğer ikisini kendi çocukluğunu anlatıyor Ve ilk ciltte çok önemli olan bir karakter var ee, Yani Elion ülkesi tarihinde de çok önemli olan bir karakter ee, Roland'ın erkek kardeşi Kendi çocukluklarını anlatıyor hmm. Ara ara o gemi yolculuğuna geri dönüyoruz Alexa'nın işte dinlediği kısma Hatta ikili bir anlatım var bazı bölümlerde Alex anlatıyor, bazı bölümlerde tekrar hmm. Roland'ın anlattığı hikayeye bu geri dönüyoruz. Bu cilt tabii. Evet. Hı hı. E, ve dördüncü cildin sonunda bu hikaye tamamlanıyor ve e, onlar da gidecekleri yere ulaşıyorlar. Ve sonra bir de beşinci cilt var ama. Evet, beşinci ciltte de yine Alex'a'nın e, o gittikleri yer her neresi hmm. sonu söylemeyeyim. Elyon ülkesinde e, çok bilinmeyen bir yere gidiyorlar gemiyle. Evet. Peki, Orada yaşadıklarını anlatıyor. Kitap genel olarak yani ilk üç cildi tabii artık kastediyorum ne anlatıyor? Ee, bu bir fantastik dizi başladı demiştim. Ee, Elion ülkesi diye kurgu bir e, yer var. İlginç bir coğrafyaya sahip bir yer bir ada. Ama çok dik kayalıklarla kayalıkta değil de böyle yalı yarların üstünde hmm. yükselen bir ada. Alt tarafında Yalnız Deniz diye bir yer var ama ülkede yaşayan, adada yaşayan hiç kimse orayı bilmiyor. Çünkü çok aşağıda ve bulutların altında kalıyor. Ha, gidip gören yok yani. Var ama ha. ilk başta bunu bilmiyoruz. Yani oradaki insanlar için orası bilinmeyen bir yer. Ee, ve kitabın başında zaten bir harita bizi karşılıyor. Ee, Bridewell diye bir kent var. Burası işte e, öykünün başladığı yer. Alexa babasıyla birlikte oraya gidiyor. Babası e, kentin buradaki kentlerin yöneticilerinden biri e, kentlerin özelliği üç dört tane böyle şehir var her biri yüksek duvarlarla çevrili ve birbirlerine yine yüksek duvarlarla iki taraftan korunan yollarla bağlı ve Hı. duvarların ötesine çıkamıyor insanlar ya çok fena bir yermiş burası evet. ve e, Alexa hep o duvarların ötesini merak ediyor işte Hah, yılda akıllı bir akıllı ki... bir kahraman hep çıkar evet. bu kitaplarda zaten e, bir macera perest evet. Ee, babasıyla her yaz Brideville'e gidiyorlar yaşadıkları şehirden Ve e, Brideville'e gittiği zaman En sevdiği yer bir kütüphane Kütüphanenin işte ya da yaşadığı Orada konuk evinde kaldığı zaman Pencerelerden dışarıyı görebildiği kadar Uzağı görmeye çalışıyor Ve e, merak ediyor yani içinde öyle bir dürtü var Ve sonunda duvarlardan dışarı çıkmayı Başarıyor aslında yasak böyle bir şey yapması Çünkü duvarların ötesinin çok tehlikeli Olduğu söyleniyor ama ne var orada yani ölüp bitiyor orayı. Peki hakikaten ne var orada? Yani tehlikeli miymiş o kadar? Tehlikeli şeyler var. Hmm. Ama e, tehlikeyi yaratanlar da aslında yani duvarların içi mi daha tehlikeli dışı mı daha tehlikeli bunu bilmiyorsun bir süre sonra. Hmm. Zaten Alexa da e, bunu anlıyor. Hiç unmadığı kişilerden unmadığı şeyler öğreniyor. E, ve... Ee, az önce dediğim o Roland gemiyle birlikte yola çıktığı Roland ve onun erkek kardeşi Thomas Warwald. Ha, bir dakika gemi işin içine girdiyse o olay nerelere gitmiş? Tabii yani o Sezdim yalnız... şimdi bir şeyler ama anladım. <gülüyor> ee? Ee, o Thomas Warwald zaten bu şehir duvarların yapılmasına ön ayak olan kişi. Hmm. Ee, Alexa'nın yaşamında da çok önemli bir yeri var. İlerleyen ciltlerden ikinci ciltte üçüncü ciltte zaten hiç bilmediğin ve tahmin edemeyeceğin şeyler öğreniyorsun. Yani sürekli Alexa yeni bir şeylerle karşılaşıyor. Mesela duvarların ötesine gittikten sonra e, işte en yakın dostunu duvarların ötesinde buluyor. Ondan sonra hiç ayrılmıyorlar zaten. E, bir sürü hayvanla tanışıyor ve hayvanlarla iletişim kurma becerisine sahip oluyor bir, bir biçimde. E, Yakosta, yakasta taşlarını bularak işte Elion. Eliyon ülkesinin yaratıcısı Elyon'un e, ülkeye bıraktığı hı hı. taşlar, o taşlara sahip olan kişi hayvanların dilini anlayabiliyor. Yani hı hı. bu biçimde e, hayvan dostları da oluyor ve macerasını onu yardımcı oluyorlar. E, ve sonraki kitaplarda da bütün ülkenin farklı köşelerini e, keşfederek işte Alex ile Alex'in ağzından dinliyoruz hikayeleri. E, keyifli ve hani okuması güzel bir kitap öykü ortaya çıkmış. Bu kitapların en güzel yanı bu tür kitapların zaten hep yoldan çıkan ve güzel şeyler yaşayan birinin olması. Evet yolculuk ee, hikayeleri evet. hoşuma gidiyor benim de. Evet bugün e, süremizi yine aştık <gülüyor> her zaman olduğu gibi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Burada bitirmemiz gerekiyor artık. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere 14 Şubat kitap değiş tokuş gününü unutmayın. ve Eğer bir şey kitap değiştir değiş tokuşu yaparsanız birdolapkitap.com adresine lütfen fotoğrafını gönderin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.